Ve ikinci cilt meselenin son son bahsi. Ensar, Ensar Hazreti Peygamber'e Medine'deki edindiği dostlar, arkadaşlar. Ensar. Ensar deyince Medine'de Hazreti Peygamber'i insap edenler anlaşılır. Ensar. <gülüyor> Ensar, yani Medine Müslümanlarının aralarında evvelce bulunan muhalefet anlaşması ve davatın, kavga dövüş gibi işçilerin e, Belekâti Muhammed'i ile zahir olması, Hazreti Peygamber'in varlığıyla, onun bereketiyle, aradaki bu kavga dövüş ve anlaşmanızı ortadan kalktırabilirsiniz. Düşün Türkçesi. Hı. Medine'de evs ve hazrec. Bu evs ve hazrec, hani bir kızın o, o bent yıkıldı hani şeyde e, Yemen'de. O su benti yıkıldı, ser bastı oradaki sebe. Sabah şehrine su bastı, dağıldı ya dağılmışlardı onların. Bunlardan Hazreç, ee, Eus ve Hazreç kabileleri gelip Medine'ye yerleşiyorlar. Ta şeye kadar, kadar, gidenler var. Bağdat tarafına gidenler var. O zaman Bağdat da ama Bağdat'ın yanında başka linova falan, babil falan var. Oğul oraya gidenler de var. Bir köşmeden geliyorlar Medine'ye gelmiş bunlar İbrahim ve Hazret. Namına iki kabile aynı aynı insanlar oldukları halde ne bunlar birbirini yiyor, öldürüyor, katılıyorlar. Böyle birbirini teslim iki kabile. İki kabile vardı ki yek diğerinin yani birbirlerinin kanlı işmek isteyen bir ruh taşıyorlardı. Nerede görürse birbirini vur, öldürüyorlar. Kan davası veyahut da düşmanlık. Onların eski kinleri, yani eskiden ne yapıyorsa birbirlerine o devam eden ki feyz Muhammed'i, Hazreti Peygamber'in feyzli nefesleri, <gülüyor> sözleri efendim ve İslam nuru arasında Mahvoldu ve kabileri saffet, saffet, saflık temizlik ki Peyda etti. Aralndı bir saf, temizlik meydana geldi. Birbirine karşı yakınlık, alaka meydana geldi. Burada küçük bir tarihi şey var, malumat var. Arap kavmi dört tabaka itibar edilmişti, dört tabaka kabul edilmiş. Oradaki Arap, Arap Bu tabakaların birincisi Arapı Bayide, Arapı Bayide denen bir şey. Arapı Bayide demek kökten, bunu yazayım kökten ve katıksız Arap demektir. Kökten ve katıksız Arap. Bunlar Ad ve Semud. Biliyor At Ad kavmi Yemen'de oturuyordu. Semud kavmi Kudüs'te, hani o şeyde Lut, Lut gölünde orada oturuyordu. Herkese battı. patınca bunlar e, Arap başka şehirlere gelip yerleşiyorlar. Bu asıl Arap kökenli kabileler. Bunlar Arap kabile O da meydan görüyoruz. Ad ve Semud kavmi ile eski Araplar olup Hakkında bu etraflı bir malumat yoktur. Yani bu kitabın yazıldığı 1930'lu yıllara kadar bir malum edinememiş. Şimdi belki araştırılmayacak bir şeye çıkmıştır bilemiyorum. İkincisi Arabı Alibe. Arabı Alibe bir ki: Alibe. Alibe. Alibe. Arabı ben yanıldım, yanlış bakmışım. Arabi, abi Arıbe Asu ve Katkısız Arab. Tamam. Onu, onu onu onu silin. Alibe. Ee, şeyler... Birinci yazdığımız Arap Aribi'de Yemen civarında sakin olarak meden ileri, ilerlemişler ve hikmetler teşkil tamam. Şimdi bu bu, kay bu kayda gene doğru. Arap Aribi'de <gülüyor> Yemen taraflarında hmm, oturuyorlar ve e, medeniyeti iyice ilerlemişler. Hikmet teşkil etmişler. Bu Arap'ı Aile kök Araplar, Arap'ın yerlileri aslında kök Araplar. Bunlar da ve bunlar yani şu arif arifliklerimiz Yemen civarında sakin oturup medeniyet sahibi olmuşlar. Ve devletleri kurmuşlar, hükmet Emşar. Ez ve Hacer kabili bunlardandır. A A A Anlaşıldı mı? Kök Araplar. Birincisi, birinci Arap'ı baidedir ki At ve Semuz kavimleri gibi eski Araplar olup haklarında bir muvastal, bir belirli malumet yok, ona da Arap'ı diyorlar. Yanlış anlaşılmaz. He? Üçüncüsü, Arap'ı müstahrabe. Musta be Musta'dan sonra Abdurres yok bir gün olup İsmail aleyhisselam ile Arap Arıbeden olan Kürhemiler yani Hazreti İsmail aleyhisselamın bulunduğu kabili ile Arap Arıbeden yani o medeni olan Araplardan yani Arap o İhtilatından, birleşmesinden, karışmasından meydana gelmiştir. Ve öylemişler. Bunlar Mekke ve civarında otururlardı. Mekkeliler yani. Kureyş kabilesi ve Hazreti Peygamber bunlardandır. Ayrı bir şey de, o da yapıyorum di tamam tamam şimdi anası bu bu, bu bu kadar şimdi burada cürhemiler var cürhemilerden size bahsedeceğim Bunda da burada yok Cürhüm veya cürhum da bunları derlemiş cürhum yani cürhum eski bir Arap kabilesi. Çok eskiden Yemen'den Mekke'ye gelmişlerdir. Hz. Muhammed zamanında da yaşayan bir Arap şairinin adı Cülhem'miş. Onda da ek bilgi orada yazar. K Kureyşliler bir fırtına sonunda yok olan cürhün ve at ad eden cürhün ve ad'de kabilelerinin felaketlerinden almışlar. İsmail, yani Hz. İsmail ailesine bağlı olan Gülhemiler Mekke'deki Arap kabulleleri arasında Mekke'deki Arap kabileleri arasında kuvvetli ve hakim bir durumda idiler. Ve bir süre, yani bir zaman Kabe muhafızlığı ettiler. Çünkü Kâbe muhafızlığı mühim bir vazifedir orada. Yani ancak kuvvetli olanlar Kâbe'ye muhafız tayin edilirler, insanlar. Orada maddeden ve sayı bakımdan kuvvet olanlar Kâbe muhafızlığını elde ediliyor, Yoksa çok büyük makamda. Fakat, fakat sonra Tanrı'ya, böyle Kelime ben tane kelimesi pek sevmem ama iyi yazıyor öyle karşıya siz Allah'a karşıya den saygısızlık ettiklerinden Mekke'den koldular. Şiradiyo muhafızlığı da Kuleşlerin yerine geçti. Böyle bir tarihi manev buldum bir yerden. İki işte. Onun için yazın daha iyi olur. Bunu da o kitabınız varsa o kareye koyun. Dördüncü sene Arap'ı Müta'yı Ceme. Müta Ceme Müta'dan sonra Absorb Esfali yukarıdan bir gün Hütah şey ki burada bu kitapta var Onun için yazmaya gerek yok Bil ki İslam'dan sonra Mücahitlerinin Hütahat için gittikleri Yerlerde İslam'ı kabul ettikten sonra işte, Türkçüsü açıldılar ya Mısır açıldılar Yerde o alanın halkıyla İtilatından birleşmelerinden Karışmalarından türemiş olan bir nesildir. Yemen'de Marib şehrinde sakin bir Arabı Alibeden, yani başta okuduk ya Alibede'likten onların suyu. Alibeden olan Hümeyri'ler. Marib belgesi civarında iki dağın arasına bir duvar çekerek Baraj yapıldı ya, orasını su bende haline getirmişler. O sayede bağlar, bahçeler ve bostanlar tesis eylemişlerdir. Ki bu bahçe ta Kudüs'e kadar, bugünkü Türkiye sınırlarına kadar yürüyor. Allah oraya büyük bir bereket vermiş. Fakat sonradan Allah reddetmişler. Allah da onu cezalandırmış ve o bende yıkılmış çoğu sular altına kalmış. Bir kısmı işte dağılmışlar. Şama, şuraya, buraya dağılmışlar. hemen Mekke'ye, Medine'ye gitmişler. Ve kahvulup gitmişler. Ondan bahsediyorum. Peygamber Efendimiz Mekke'de Mek Mek Mek Medine'yi şirketinden birkaç asır evvel bakımsızlık yüzünden o duvar yani baraj yıkıldı. Bende suları Mağrib Beldesi'ni Harap ve yani o bölgeye Harap Beldesi'nin altına kalıyor. Ve halkların birçoğunu helak <gülüyor> etti, yok etti. Huveriye hükümeti Sana şehrine nakledildiği gibi Sana Medine ile Yemen arasında daha zaten Yemen'e daha yakın büyük bir şehir şimdi. Medine'in işte. gibi Halkın ekserisi muhacir oldu, köşmen oldu. Muhacirlerin bir kısmı bırak doğru gitti, orada Hire Devleti'ni teşkil etti. Bir kısmı Mekke'ye gelip cürhemileri Mekke'den, dair okuduğumuz cürhemileri Mekke'den çıkarttı. Bir kısmı da Medine'ye gidip orada yerleşti. Bunlar Evis ve Hazreş. Kabirlerin kabirlerin eczadıydılar. Yani o su baskından çıkıp da Medine'ye gidip halkın ataları. Bir kısmı da Suriye'ye kadar yürüp orada Gassaniye Devleti'ne Gassaniye Devleti tarih yazar. E, kurdu. Evis ve Hazre kabirleri efradı. Kardeş çocukları olduğu halde akrabalar aralarında geçimsizlik peyde oldu, muhalefet anlaşamamazlık, adavet birbirine karşı işte kavga dövüştü neyse. Muharebeyi intihar etti, muhanebeye dönüştü, mükerrele birçok defa harb ettiler. Her iki de zayıf düştü. Harp ede ede eden nüfus azaldı, öldü, zayıf düştü. Sonra Medine'ye hicreti, Nebemi'ye buku buldu. Yani Hazreti Peygamber Mekke'den Medine'ye geçti şimdi. Evet. Birbirine düşman kesilmiş bulunan Evs ve Hazre kabileleri fezli Muhammed'i Hazreti Peygamber fezli hayatı, nefesi ile Müslüman ve din kardeşi oldular. Aralardaki adamet, samimi bir muhabbeti inkılap etti. İnkılap, inkılap köpek demektir. İnkılap, ığına. İnkılap diyorsan köpek anlaşılır. İğilen konuş, inkılap. O düşmanlar, bağdaki üzül salkınlarını teşkil eden daneler gibi kardeş oldular. Nasıl şu salkım yüzünde herkese birbirine yapıcıksak, oradaki Eus-i Hacakaber'de aralarındaki düşmanlık gidiyor. Üstüm salkım gibi böyle birbirine yapışık insanlar yiyor hmm, oluyorlar. Ali İmran Suresi'ndeki Kur'an üçüncü sureti zannederim, uzun bir süredir. Ee, Ali İmizan suresi 103. ayet. Ey Medine Müslümanları bu Kur'an-ı Kerim'den ayet. Allah'ın size olan büyük bir nimetini hatırlaydınız ki siz Müslüman olmadan evvel birbirinize düşman idiniz. Allah sizin kalplerinizi tehlif etti. Yumuşattı güzelce de. Etti de onun nimetiyle yeklerinize, kardeş oldunuz ayetine işarettir buradaki. <Gülüyor> buradaki telif ilim, telif ilimisi barıştırma, uzlaştırma manasında. Burada ama, telif başka bir de bir, bir, bir insanın yazması bir makale yazmasını tehlik ediyor derler. Bir kitap çıkartmasını mesela bu kitabı gibi çıkarmış eski İskender -es -es Tire. Bu bu kitabı telif etmişler derler. E şey gibinde, yani gaz gibi <gülüyor> de gazetecilik dilinde telif etmek ama burada da iki düşman birbirine karşıymak manadan geliyor. Ey mümini güven. Ey ipe nasihatinden sıkılmış sıkılmış üzüm taneleri gibi cismi vahid oldular. Şimdi cismi vahid demek bir tek cism. Şimdi bir çuval ya da bir odada üzümü, karmaşık üzüm, siyah beyaz muhtelif eşit tatlı üzümleri toplayın, getirin. Cenderede, cenderi buharlı işte büyük basın işte şöyledir pak içinde Cendere suyunu içe sıkın. O su içecekse posasını atın. Dikken su içtiği, kurtulmadı. Bütün o başka üzümlerden karışmış. Tek bir üzümü, tek bir vayi, tek bir üzümde olmuş bir su olmuştu, tek bir karışmış. Onu artık birbirinden ayırmak mümkün değil. Bu siyah bu beyaz bu, bu eş bu tatlı demek mümkündü mü? Ekşisiyle, tatlısıyla, beyazıyla, seyreyle karışmış, tek bir cisim olmuş. Cisim vahiy budur. Yani, oradaki halkta böyle tek bir aynı fikirde, aynı videonda olan bir insanlar olmuş. Eskiden birbirini yiyen insanlar artık e, aynı tek bir insanmış gibi hareket etmeye başlamışlar. suri hucur etti müminler ha hakikaten birbirinin din kardeşi diler demek en yakınlık din, din din o kadar bir bir din kardeşliği oluşun din kardeşleri birin şeydeki iki ana aynı anne babadan olan kardeşler birbirine yedikleri halde din kardeşleri değil yemezler bak sonuç farklı pantik kardeşlik zaten Ay dinle o ok, konularını bilmiyorlar başka. De, yani asıl din karşılığı Allah'ın bize indirdiği Kur'an'daki bize telkin edilen din kardeşliği öyle bir kardeşliktir. Ki o, o da susuzluktan ölüyor, o da su kelebeladan, o susuzluktan öle, birisine bir su getiriyorlar, ona, ona verin diyor. O da ölecekse şey, şey. Su O su, su, su, suyu kabul etmiyor. O ne veriyor? O dilliler öpüklü, o su konuları gitmekte ölüyor. Yani böyle bir hayat hayatını feda edecek kadar birbirine yakınlar. İnsanlar, ginin insana yakıştırıyor. Muhalif bulunan iki kardeşinizin aralarını ıslah edin, yani barış verilmesi. Allah'tan korkarak heyraf, yani ayrılık birbirinize zıt olmayız ve bir şikayette bulunmayız, bir şikayette bulunmayız. Umunur ki Allah'ın rahmetine nail olursunuz. Yani küs olan iki insanı birbirine barıştırdığınız zaman Allah'ın rahmetine nail olursunuz, diyorum. Büyümünlerin dini devridir. Birleştirici. Bizim dilimiz birleştiricidir. Yani zengin paket, camiye gidin bakın, zengin paket yan yanadır. Demek, burada da öyleyiz hepimiz. Büyük, küçük, yaşça, yaşça, büyük, küçük, erkek kadın. Hepimiz birbiriyle aradayız. Bizim dilimiz tevhid, birleştiricidir. Tevhid'in icabı da birlik ve beraberliktir. Mevlana mesleminin diğer bir yerinde, der ki müminler çoktur, sayıca çoktur, lakin iman birdir. Şurada kaç kişi, 30-30 kişi, 20-20 kişiysen, ayrı ayrı işe ama Allah olan imanımız aynıdır, benimkinesi, seninkide 12-10, birbirinin farkı değildir. İnan, yani Allah'ın iman, Allah'ın birliğidir. Daha farklı bir şeyle gitmeyin. Allah biridir. Onların cismi müteahhit sayinlere müteahhit fakat can birdir. Aynı canı, aynı nefesi taşıyoruz ve aynı fikirdeyiz. Kuru ve üzüm bir mezettir. Kuru ne diyor? Üzüm ham hali, yani ekşidir, acı. Kuruk öyle üzüm bir mezettir. Çünkü biri ekşi, biri tatlıdır. Her kuruk birden bire üzüm olmaz. Kimi daha epey olur. Kimisine göre. Yani dişinde da büyümeden misafir kane, çünkü onlar sıkıcık bir büyür müs? Bak küçük kalıp kuruk kalıyor. Bir misafir büyür, bir mezettir. Lakin kuruk pişip de üzüm haline alınca aradaki zıt gel, kalkar. O kulukta büyüdüğü zaman, fırsat bulup büyüdüğü zaman aynı daha evvelki geçişmiş üzüm gibi olur ve aradaki ekşi tatlılık farkı kalkar aynı olurlar. Bu da üzümün iyi bir dostu olur. Yani zıt kalkınca <gülüyor> sen, sen korusun ben üzümün şeyi İlk insanlara e, şey yaparsak eee birisi daha yetişmişçe biri daha e, daha altaktadır ama iki e, sen sen sen eee e, e, ben aklımı yapana yakınlar o akıl sızca yani cahil önder biraz büyükler onun seviyesine geldiği zaman ardaki aradaki sert kalkar ve eşitlik olur. Bir kuruk ki ham kalmıştır ve taş kesilmiştir. Kuruklar tabi sert olsun biliyorsunuz, sert olurlar, kesilmiştir. Onun hakkında cenev hak Hak el, -el -ezelde, ta Ezelde kafiri aslidir buyurmuştur. O kuruk yüzüme <gülüyor> ama oradaki kurukları, oradaki üzülü almayın. Oradaki kurup insandır. Insandan bahsediyorum. Saltık oradaki insandan bahsediyor. Kimimiz kuru an almışız, kimimiz öğrenmişiz. Orada bu diyor mu? Anlatına kurte ile örneği sarı veriyoruz. Burada eee kafir aste aslında kafir aksında kâfirdir, onun onu artık hiçbir şey olmayan tese, Allah'ın kâfir ilan ettiği bir şey, asla olmaz. Burada, hüzünlen maksat, asıl imandır. Taş kesilmek koruktan bulmuyor da kendisinde iman, halevat ile halevat, sıcaklığı, arzusu bulmuyor, kâfirdir. Ki, ne kardeş, ne de nefsi vahit olurlar, ne de nefislerinde tek bir nefis gibi aynı, mesela nefsi vahit demek tek nefis demektir. 3-5-12-12 kişi tek nefis gibi hareket ederler, aynı şekilde düşünürler, aynı şekilde hareket ederler. Ne kardeş ne de nesi vahid olur yani birbirine düşman olar, şakabet içinde düşmanlık ve birbir kavga diye içerisinde şakabet olur şikayet olur, şeker olur. İçin oğuzsuz bir mülk, yani münkir ve kafir olar. Mülk Müslüman olmaz, Müslüman ret edip olar, münkir de yani mülk. Müslümanken, e, tekrar kutbesine dönmüş, mümkün de zaten dini reddetmiş olan insandı, yani bunlar tek bir nefis gibi hareket etmezler. Ayrı ayrı, kimi Müslümandır, kimi kafirdir, böyle ayrı ayrı kimse olurlar. Eğer o mülhit, yani dinsi olan, eğer o mülhit şakinin kalbinde Gizlediği şeyi söyleyecek olursam dünyada akıllar ve fiimlerinde fitne peyde olur. Yani o mühit, din insanların kafasındaki şeyi ben akıllı insan, mümin insanlar söylersem... onların akıllarında bazı fitneler meydana gelir. Bu çok çirkin bir şey ki, kötü bir şey ki. Yani. İyi onları iyi edemiyor da kötü onları kötü ediyor. Kötülük, kötülük yapmak kolaydır. İyi iyi olmak zordur. Kötülük yapılır. Efendim, i̇yi olmak zordur. Elindeki 3-5 kuruşu paylaşmak zor, nefis hayır der. O evet demesi için zaten çok uzun zamanlar geçmesi olgunluk Olgun çağa ermek lazım. İnsan elindeki malını kolay kolay bırakmaz. Hiç nefis unutur. Ruh ver der, nefis hayır vermem der. O ruhun olgunlaşması için çok zamanlar lazım. Kör bir kafirin sırrının zikredilmemesi evladır.